Bağdaş kuruyayım. Şoförümü daha tarayayım. Tarak, tarak getir artık. Tarak yok mu o zaman ben düzeltirim. İşte bu videoyu beğenin. İşte kanalımıza abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Selam selamlar. Ali hoş geldiniz. A Kaç kilosu? Abi 150. Merhaba. 150. Dün Kantarda tartıldım. Haftada iki gün kargoya gidiyorum abi. Burada bir Kantar var. <gülüyor> Denetim istesin. Şimdi reklam yapmayayım. Denetim istesin yol kenarında. Ee, e, öyle öyle bir şey o, o kar, kargodaki Kantar. Ee, orada da iki tane ablamız var kasada artık şey oldu. Her seferinde müsaade ediyorlar üstüne çıkmama. Abi iki gün önce gittiğimde 148 buçuktum. İşte. Dün gittim. Çok şükür 150 olmuşum elhamdülillah. Böyle bir sevinmeye başladım. Kızlar da şaşırdı tabii. Zeynel abi bizim e, çok eski bir ahbabımızdır. Yıllardır beraberiz. Zeynel abi kafecilik işi yapar. Biz de akşamları böyle Zeynel abinin yanına geliyoruz. Ahbablarla, arkadaşlarla, dostlarla Böyle çay, muhabbet, sohbet yaparız. E, burayı da, burada bir an şehirde Zeynel abi yeni açtığı bir mekan. Yine İrfan Başkan'la geceleri geliyoruz. Aynen. Zeynel abiyle Dem'e doğru, çaya doğru değil mi? Hiç... Pavyonların arasında huzura doğru. Huzura <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten bu bölge çok şey. Biraz alkolün mekan. Zenil abi burada alkol satmayan nadir yerlerden biri. Allah razı olsun eksik olmasın derin. Tamam. Şimdi biz geçenlerde yine... Zennel abi ziyarete geldik. Zennel abi ziyarete geldiğinizde böyle eski arkadaşlar da vardı değil mi? Kral falan vardı. Böyle. böyle eski kayırmış arkadaşlar vardı. Neyse oturduk böyle. Bu arada bu mekan Zennel abinin mekanı. Böyle doldurduk burayı işte çay çekirdek muhabbet yapıyoruz. Böyle nereden konu açıldıysa Herhalde Zeynel abi söylemişti. Şöyle bir şey söyledi. Mehmet dedi sen artık kürsüdeyken ya da bir konu esnasında kumar anlatırken o eski kumarları anlatmadı. Dedi. Sen ne demiştin abi, kral mı söylemiştin? Herhalde sen de. söylemiştin değil mi? Ben de böyle... Kral da bana adam olduğu için... İmanet, ihtiyaç. <gülüyor> evet, kralda yani. Oturuyorduk geçen işte, Zeynel abi dedi, kardeş dedi sen artık... O eski dedi anlattığın kumarlardan anlatma dedi. Ben dedim nasıl yani Zeynel abi sonuçta yani haram olan kumar dedim. Dedi kardeşim onlardan çok kalmadı piyasada dedi. E ne var abi dedim. Artık insanlar yasa dışı bahis ve bunu çok rahat yapabilecek şekilde iddia oynuyorlar ve bu iddia vesilesiyle birçok tefecinin eline düşüyorlar dedi. Yani böyle durumu iyi olsun ya da böyle normal standartta çalışan bir işçi kardeşimiz olsun bunların her biri tefenin elinde dedi. Bizim de o esnada yanımızda 3-4 yıl önce bu işlerin değil mi abi <gülüyor> membanı yapan piri. duaylarını piri bir kardeşimiz daha vardı tabi. 3-4 yıl önce Hayalhane ile tanışıyor, vesile oluyor elhamdülillah. Ardından bunlara tövbe ediyor. Şimdi... Hocam bir araya girebilir miyim? <gülüyor> Şurada Fenerbahçe formalı bir arkadaş vardı. <gülüyor> evet. Kralla sen yan yanasınız. İşte abi diyor Marsilya hatırladın mı diyor 90 +3'te. Kral diyor ki golü bu mu atmıştı abi diyor. Abi diyor sen nereden biliyorsun? Sonra ilerleyen süreçlerde abi çocuk söylüyor, kral gol atıyor. Çocuk söylüyor, kral gol atıyor. Ben dedim en son kardeş dedim bu adam mucidi yani bu iddian içine giren maç normalde 90 dak ve zaman da görecelidir. Kimine göre çok hızlı akar, kimine göre çok yavaş. İddia oynayan insan eğer sonucu istediği lehine bir sonuçsa zaman geçmiyor. Ama aleyhine bir sonuçsa o 90 dakika sanki 10 dakika gibi olur. İzafiyet teorisinin uygulanmış hali değil mi abi? Yaş, zaman insan üstünde uygulanışı o. Yaşadığımız, şu zamanda o. Sen nereden biliyorsun bunları? Abi hiç, Biz de hmm. aynı yollardan geçtik. <gülüyor> Bu arada biraz tanıyalım ya. Sen kimsiniz? <gülüyor> tamam, İrfan birisin, sana bak. Senin yeğenlerin gibi. <gülüyor> eyvallah, eyvallah. Kardeşlerimsiniz, o, Allah razı olsun hepinize. Mersin doğumluyum abi. 1980 Mersin doğumluyum. Hayatımın 25 yılını bir yaratıcının varlığına inanarak yaşadım. Ama bir yaratıcı var ama her şeyi serbest gibi yaşadım. Her şeyi... Akıyordu. 25 yıl çok hızlı geçti abi. Ondan sonra elhamdülillah sizin gibi kardeşlerle tanışmak nasip oldu. Bazı şeylere farkındalık oldu sizin sayenizde. Yarattığı kelimesini kullanacaktım. Bunu da sizin sayenizde öğrendik. Ondan sonra hayatımıza yavaş yavaş düzen vermeye başladık. İşte iddia da vardı. Değişik da, pokeri de vardı. Bazılarını senin geliştirdiğin söyleniyor abi. Abi işte değişik tabii. Kumara yön verdiğimiz zeynep zamanlarda zeynep <gülüyor> <bir> bekar evlerinde. <gülüyor> hani böyle bazı bölgelerde herkesin sevip tanıdığı ortak bir adam olur hani. Aynen. Bölge'nin gibi Zeynel abi öyle. Hani şu işi yapan öteki işi yapan hepsinin böyle ortak tanıdığı bir. Bütün mi? işleri Bütün abi işleri işte güzel. genel koordinasyon bizdeydi yani. Ben de bende sonuçlanıyordu. Ondan sonra yavaş yavaş hayatımıza yön vermeye çalıştık. Biraz o işleri açsak olur mu Zeynep abi hangi işleri? Yapayım? Mesela hangisini merak ediyorsun? Mesela herhalde uzun süre PlayStation kafede tab işte PlayStation kafede ya o yanlış vurdun o, o yanlış anladı başkan oradaydı. <gülüyor> o o şeydi hangi işleri yapıyorsunuz ya açalım abi, abi sıkıntı yok. İcazet olmaz. <gülüyor> Ondan sonra çay <gülüyor> Çay içilen kafelerin olduğu evet, modeller çay çay kahve içilen Amerikan futbolu oldu. herhalde uzun süre oynadın değil mi? Evet. Reis. Uzun süre Amerikan Ondan futbolu sana oynadım. sana çarpanın yarım olsun. Reyhan. Yok bir... öyle bir iddiamız yok ama yani. Yaptılarım ya hala bir adım ortada. geri geri gitmeden <gülüyor> zor olur. Ondan sonra bir pazarında e, şu bir tane sen o PlayStation Cafe'de bir arkadaşla ince bir sürtüşüm oluyor. Orada kapıyı, arabanın kapısını söktüğün vaka doğru mu o? Abi kız <gülüyor> Abi. Arkadaş içeriden mi çıkıyor? Abi iyi, iyi. olay olmasın diye çok rica ettim yani. Abicim lütfen hani. <gülüyor> Bak iş yeri burası. Böyle bağırmayalım. Canımsın, abimsin, kralsın, sensin. Hakikaten <gülüyor> böyle kibar ama Zeynep abi başta yani. Hep Değil böyle mi? abi evet. sonuna kadar. Ondan sonra. Kibar olunca yanlış anlıyor. Abim arıyorum. de. Ee, benim kibarlığı... Korku olarak algıladı. mu algıladı artık. Dedi ki ben bunu ezerim, bakmayayım bunu kalıbına falan, kalıbına falan diye algılayınca. En son kapının önünde tam arabanın kapısını açtım. Abi hadi yarın konuşuruz bu konuyu. Daha sonra sakin gel, bak misafirlerim var dedim. Hemen akabinde arabaya binince bir cesaret geldi abime. <gülüyor> Validemle ilgili... <gülüyor> <gülüyor> Selam söyledi. Valideme selam söyleyince ben de selam üstümde kalmaması gerekiyor. Ben de abime işledim. Işte abi selam hemen aldım. Yine cevabını evet. olarak kapıyı abiye verdim. Arabanın kapısını. Sonra 2-3 saat adam çağırma. Hani bu olaylar var ya. Yani olay olur. Sonra der ki ben seni... Zeynep ben abi, sana, biliyorum. Sen beni biliyorsun mu dedi mi? Dedi abi işte. Bekledik. Ben çay içiyordum. Abi orada şey yapıyordu. Bu arada tabii bütün benim Esen kafe abi. Pozcuday olduğu için bir de yıllardır oradayım. Allah razı olsun hepsinden. Benim olay o adam çağırdı ama benim olayı dükkanda olay olunca herkese hani ne oldu Zeynep abi de bir sorun olmuş diye gelince sen anlatırken abi bir selamlaşmadan dolayı mı çıktı dedim mevzu hani Yok ben dedim abinin, abinin bir sorunu var gidecek falan diyorum hala. Çünkü bu sefer abiyi ben korumam gerekti yani. Yok yok yani mevzunu selamlaşmadan çıktın mı izah etmeye çalışıyordun olayın? Onu anlatsaydım abi şu anda aramızda değil. <gülüyor> <gülüyor> abi arabanın içine biniyor sen de zahmete girmesin kapıyı... Yani oradan çıkarttım abi. O camdan çıktı abi. <gülüyor> Zeynep abi böyle yaparken dikkatimi çekti. Şu parmak şöyle sanki havada Sa gibi sallama gibi. satır ha, bu, gibi. Evet abi ya. O da ayrı bir şey. Ayrı Zeynep <gülüyor> abi sen bu esnada hem böyle işini yapıyorsun hem de herhalde biraz hayatı sebebi. Bu arada sende organizatörlük de var değil mi Zeynep evet. abi? Başka ne var başkanım? Şey başkanım, abi, ol, Olmayanlar. Organizatörlük biz... şöyle çok boş vakit vaktim vardı. Or Ortaokul, lisede. Var. Kredi sistemde okudum. Ben basketbol oynuyordum o yıllarda da. Krediyi basketten doldurdum. Aynen öyle abi. Hiç şeye ihtiyacım kalmadı. Ders görmeme ihtiyacım kalmadan mezun olduk liseden. O boş vaktimi hep organizasyonlarla... Abi seninle ilgili ince bir şey anlatabilir miyim? Öyle? Tabii, tabii Girebilir abi, miyim? Ya? Ben ee, Zener başkan da ince bir ne, mütevazı. Bir. <gülüyor> Şimdi Zener abinin e, bizim derneğe geldiğini eski e, şey sahibi birisi duyuyor pavion mekan, yani. mekan sahibi. Mekan sahibi. Mekan sahibi. <gülüyor> Legal çalışan bir mekan sahibi bir abimiz duyuyor geliyor. Çocuğu falan var o da. Biraz tövbe etmiş bizim mesilemizle hamdolsun. İşte laf lafa açtı falan ya dedi ben bir şey soracağım dedi. Dedi Zeynel dedi herhalde ben etiket attı sen de kardeşim irfansın değil mi dedim abi öyle öyle. Ee, Gerçekten dedi buraya geliyor mu dedi. Dedim abi şimdi yani gerçeklerini yalandığını nasıl oluyor falan hani fotoğraf atmış da ben shop diye düşündüm falan. Dedim abi niye böyle düşünüyorsun? Sen dedim hani legal bir yer işletiyormuşsun ışıklı föyle mavi kırmızı. İçeride dedim fiş kesiliyormuş daımlı falan. ringo şeyler türküsü. Aynen başka hani yere kabuklar atılıyormuş falan. Böyle tespihat abiler de varmış şey. <gülüyor> <gülüyor> Sonra dedi işte böyle lafla lafa açtı konuşfa. Ya dedi inan Zeynel'in dedi birçok noktada dedi hani bizi ziyareti vardı dedi. Ve ben dedi gerçek manada onu tövbe ettiğine inanamıyorum dedi. Mekanın sahibi abimiz yani hani Zeynel abi öyle hususi bir insan başkan hani. Piyasada bilinen, Öyle. özellikle medrese eğitimi almış Allah'ım <gülüyor> razı olsun. <gülüyor> Hayat medresesi eğitiminde. Abi Mersin'de medrese vardı, biz mi gitmedik? Şimdi Zener abi bu süre zarfında <gülüyor> e, hem yoğunsun hem de herhalde keyfe de vakit var değil mi o dönemler? Evet. Bu keyf içinde iddia da var. Yani bunu niye söyledim abi? Şimdi e, ben futbolda çok anlamıyorum açıkçası. <gülüyor> futbolda anlamadığım için de iddiadan da anlayamadım bir türlü. Evet abi. Hamdolsun. Şimdi o, o yüzden sen temelinden, hani belki bu yasa dışı iddia denen olayların çıkış serüvenine de vakıfsın. Bir de öyle bugün seninle konuşma sebebimizin biri de şu, biz bu konuyla kimle konuşsak bu batakla kesinlikle düş Hatta o gün laf yarım kaldı, hani kafede biz bunu kral vardı, zeyneler vardı, kalabalıklık konuşurken, burada bir kardeş çıktı geldi, hani dedi ya şu futbol 90 dakika dakikada şu marka falan, sen nereden biliyorsun göstereyince, abi ben hala 7000 lira borcun içindeyim dedi. Hatırlıyor aynen, musun? İddiadan dolayı. Aynen öyle. Yani o anda, yani ben ''Aa buna gerçekten bu kadar düşen var mı?'' derken o arkadaş onu söyledi. Konu konuyu açtı. Zeynel Kral. abi intihar edenlerden bahsetti. Kral işte çok kötü yollara düşenlerden bahsetti. Şimdi burada hani nasıl söylesem uygun olur biliyor da uyanıklık mı desem, ayıklık mı desem hani bataklığın bu, bu işe girmiş ama bataklığın dibine kendisi düşmemiş. Benim bir tanıdığım sen varsın. Başka denk gelmedi. Her biri işte evleri gitmiş, arabaları gitmiş. Bu da şu şöyle yani öğrenci camiası Zeynel abi herhalde full bu işin içerisinde ama abi, evet abi, biraz evet. kodaman mı diyelim abi? O o camia yani mesela arkadaş müteahhit ama vaktini sadece bununla geçiriyor ve evleri burada gidiyor değil mi Zeynel abi? Aynen öyle. Şimdi bu yüzden senin görüşün bu ciddile bana önemli geldi. Yani sen bunu yapıyorsun ama ee, nasıl diyelim, ee, kendini evet. direnlemiş çekmişsin. Ya bu iş böyle olmaz deyip geri de çekmişsin. Ama herhalde birçok düşen arkadaş, bile senin mekanlı olduğun için çaya, çorbaya gelen çok oluyor sana. Herhalde birçok düşen arkadaş sana denk geliyor. Bir de şu çorbacıdaki vaka var. Ben onu da duymak istiyorum. Tamam. Yani. Tabi. Onu artık bir temelden başlayarak anlatmak istiyorum. Abi istiyorsam? iddia şöyle bir şey abi. O girdiğin ortamlarda kafe, eğlence yeri ya da bir tane arkadaşın bile olsa yani hayatta bir arkadaşın olsa dahi iddiaya bulaşma ihtimalin var. Çünkü şu anda belki 10 yaşındaki bizim için çocuk diyeceğimiz bir genç adayı bile bunun içine düşmüş durumda. Kızla hafta sonu buluşacağım diye cebindeki 10 lirayı 20 lira yapıp kızla buluşmak için iddia kuponu yapan var. Yani o, o kadar kolaylaştı ki benim oynadığım o zamanlarda yani ben Kıbrıs'tan telefon Larla, sadece telefonla işte bahis yapılabiliyordu. Şimdi senin tespitin bu o gün dikkatimi çekti. Telefonlarımızda var. Yani i̇stediğin an gece evinde yatağındayken bile bir sayfaya girip bir reklamı tıklayıp orada gördüğün bir reklama tıklayıp kendine işte şey açabiliyorsun. Kredi kartıyla vesaire bir para aktarımı oluyor. O gün olmasa bile sabaha bankamatikten Koşarak yataran var. Yani artık çok kolay ulaşmak. Onun için ben seni, senden rica etmişim. yani Bu konuları artık iddia bazı, bazında anlatmamı. Abi şöyle başlayayım. Ben de senin de bahsettiğin gibi girdim. Ufak ufak başladım. Herkes böyle başlar. Kimse birdenbire götürüp bütün mal varlığını, hayatını iddiaya ben işte iddia oynayacağım. Ya da herhangi bir kumarda da poker oynasa da bir gün ilk gittiği zammazsa oturur oturmaz. Yani hep ufak başlar. İnan ta tasolardan bile başlamıştır yani bir toplumun bilincine. daha o zamandan bile girmiştir bu. Abi <gülüyor> ufak başlar dedim de ben biraz hani benim ufakım ben özel okulda okudum. Rahmetli babam esirgemez böyle hani bir şeyden geri kalmayayım diye. Ben de yaşlılarıma göre sanki esnaf gibi para yatırmaya başladım. Bana o zaman o ufaktı. Bana ufak geliyordu. Sonra yüzler, iki yüzler, beş yüzler bir süre sonra ilk bir iki kazandım. Sonra dedim ki iyi kazanıyorum. Kazandığımı yatırayım. Kazanç büyük. Yatırdığın ufak, olası kazanç büyük. Olası kazançta yapacağın şey çok fazla. O kazanç gelirse o yapacağım şeyler de toplumda statü olarak, prestigir prestij olarak güzel bir imaj sağlar. Biraz sihirli kelime de buldunuz yani. Evet. Prestij. Prestij. Şu anda iddianın şeyi belki mi prestij? gençlerimiz ya da büyüklerimiz müteahhit daha iyi bir araba alabilmek için oynuyor. Ya da bir kredisini kapatmak için oynuyor. Gelecek ödemesini. Ee, bir genç kız arkadaşıyla buluşmak için oynuyor. her Herkesin bir toplumda prestissel bir hamlesi var. Onu burada değerlendiriyor. Yani bir emek harcayı belli bir zaman harcayıp bir noktaya gelmek yerine hemen bir günde beş günde, on günde, altıma on gün sonra bir araba çekebilirim diyor. Adam beş bin lira yatırıyor. On bin lira yatırıyor yani. Yüz bin, yani on katıda bir kupon yapar yapıyor tabi ben daha kazanan görmedim kralın tabiriyle hep kasa kazanıyor, Hep kasa kazanır ondan sonra abi ben de böyle baktım oynuyorum iş bir PlayStation kafede kısa sürede çok büyük cirolar elde ettim yani ben iki üç yılda 2-3 trilyon ciroya ulaştım Bu Kökü kar aslında. Ama baktım ki 3 yıl sonra benim 100 bin lira borcum var. Yani ben para kazanmışım. Giderim yok. PlayStation kafede bir kere kurarsın. Ondan sonra hep kurduğunla para kazanırsın. Sadece eleman, elektrik, sus. Standart. Yeniden bir malzeme alman gerekmiyor. Şimdi malzeme almamışım, araba almamışım, ev almamışım ama param yok. Ben... Bunu gördükten sonra bir ayağımı çektim, bir kısmını tam kopamadım. Sonra ayda bir oynamaya başladım. Bir hani ayda bir oynayıp bir hafta 15 gün oynayıp sonra tekrar ya olmuyor böyle deyip tekrar çıkıyordum. Ee, ondan sonra <gülüyor> en son şunu fark ettim, ben dükkanla ilgilenmiyorum. Bütün günümü, haftamı, saatimi, aylarımı iddiaya, ver iddiaya vermişim kumara bu oyuncu buradan mı geldi? Bunun teknik direktörü sakat. Baya işte bugün maçı oynayacak ama orada bugün hava yağmurlu, zemin kötü. Arkadaşlarımı arıyordum bilgi almak için. İşimle ilgili bilgi almayı falan bırakmışım. Artık futbolcuların özel hayatıyla. İşte biri haberlere çıkıyor. İşte karısıyla olay olmuş. Ya diyorum bunun forveti karısıyla sorunu var. Özel hayatı sonra bundan verim alamayız. Şunu oynayalım. Artık bütün, yani bütün hayatımız iddiaya giren adamın hayatı iddia oluyor. Bugünü, yarını, her şeyi iddia oluyor. Bütün o hayatta buluşmalarını, organizasyonlarını iddiadaki maçlara göre şekillendiriyor. Ve arkadaşlarıma düzenli yemeğe giderdim. Maçın biteceği saatleri seçerdim. Şu anda da gözlemliyorum. Herkes öyle. Mesela iş yerlerimiz bakarsanız piyasaya. Tenhadır maç saati varsa ve maç yayını varsa maç saatinde birdenbire bir kalabalık gelir. Ve ben bu işi yaptığım için söylüyorum. E, sonradan maç yayınının helal olup olmadığını bile düşünmeye başladım. Çünkü bir baktım ki 100 kişi izliyor. 90 tanesi iddia oynamış. Ya da o esnada iddia oynuyor. Böyle bunları gözet diye gözet diye. Elhamdülillah Allah nasip etti. Ben elim ayağımı çektim. Ama işte herkes benim gibi şanslı değil. İş yerini kapattım. O olayı anlatayım, çorbacı vakasını. İş yerini kapattım. mezide bir çorbacı var. Çorbacıya gittim. Ben de yapı gereği böyle hep pozitif girdiğim yere selamlaşarak oturanlarla böyle göz temas kurarım. Sohbet ediyede de sola laf atıyorum işte çalışanlara. Gülüyoruz. Gece hem günün stresini atıyorum. Bir baktım ki bütün çalışanlar elinde iddia, iddia tayo. Çorbayı veriyor, koşuyor, kenarda şeyi takip ediyor. Man kupon yapmışlar. Çorbacı da gece saat 3. Brezilya bilmem ne ligi gece maçları. O açık yani Çorbacı da. Oradan konuya girdim. Ya dedim ben ne kime ne ayıktırabilirsem kar yani kendimce. Çünkü ben çok canım yandı. Ondan sonra konuyu bir açtım. Orada iki tane genç vardı. İddiadan işte ben şöyle girdim. Böyle çıktım. İddianın bir kurtuluş yolu var abi. Benim kendi tespitim. Ne kadar zararda olursan ol, karda ya da zararda. Yani kesinlikle zaten bırakılsın ama zarar istersen bir trilyon bu zararda ol. İddiadan kurtuluşun tek bir yolu var. Var olan durumu kabul edip tamamen kesip bırakmak. Yani bu Hani derler ya, sigara içen yavaş yavaş azaltarak bıraksın ya da kilo azaltarak olur. bu öyle değil. Sen burada şunu demek istiyorsun, mesela adam 5 milyar borca düşüyor. Bu arada bu konuyu da konuşacağım, faizcilerin eline evet. düşüyorlar ya burada. Evet abi, 5 yani. milyar borca düşüyor diyor ki, ben oynamaya devam edeyim, bunu kapatırım diyor. Ben Hı. bu ada 1000 lira daha kazanıyor. Sonra bir bakıyor, bir hafta sonra 10.000 oluyor, bin 20 olur. oluyor. Sen bunu kastediyorsun. Aynen Yani bunu. bu iş daha çok bataktan sürükleyecek seni. 5 milyar borcun varsa bunu kabullen, Kabul benim namusum artık bunu ödeyeceğim ve bu bataklıkla kurtulacağım desin diyorsun. Aynen öyle. Çıkışın tek yolu bu. Tek yolu. Kabullenip, var olan durumu kabullenip çıkmak. Başka hiçbir kuvvet onu, oradan hiçbir, hep bir iddia oynayan insan şunu bekler. Ya bir, bir mucize olsun. Mucize şu zamanda mucizeler, beklenen mucizeler bunlar. Yani Peygamber Efendimiz ayı sallallahu sellem, ayı ikiye yarmış. O zamanın mucizesi, beklenen beklenti buysa, bize bir mucize gösterdiğine, gösterilen mucize buysa, Şimdiki kulların, bizlerin iddia oynayan insanların beklediği mucize bir yerden toplu para gelip orayı kapatıp bu işten kurtulmak. Biri kredi çeksin kurtulayım. Biri yardım etsin, benim durumumu görsün kurtulayım. Mucize ya da bunları bekliyoruz. Mucize olarak bunu bekliyorlar. Çorbacıya oturalım seninle. Çorbacıya hemen geri geliyoruz. Evet, orada arkadaşların iki çocuk vardı. İki çocuk konuştuk abi. Abi dedi uzaktan konuşuyorduk işte iddiadan ben kurtuldum. Nasıl kurtuldum böyle tatlı esprilerle hani diretmeden anlatmaya Çalıştım. Dedim böyle birden bıraktım falan. Çocuğun ilgisini çekti galiba. Abi dedi gel sana bir çorba ısmarlayayım. Dedim eyvallah ben yaptım ama dedim gel sende çay içelim. Sohbet edelim. Yanlarına oturdum. İşte baktım çocuğun bir tanesi sıkıntılı. Yani iddiadan bir sıkıntısı var. Biraz sohbet edince işte ya dedi şu anda çok borcum var. Artık açıldı çocuk yani çok borcum var. Bırakamıyorum. Ona da aynı bu benim metodu. Benim çıkış metodumu ona söyledim. Dedi abi olmuyor öyle. Ya dedim bak dene bunu. refa kavuşursun. Bir şekilde iddia oynatanlarla da anlaşırsın. Çünkü illegal iş olduğu için böyle yasa yasal durumlara düşmemek adına iddia oynatanlar böyle şey, anlaşma yoluna gidiyorlar. Yani ne kadar başta sana biz bu parayı alırız şöyle yaparız böyle yaparız deseler de sen de bir şekilde anlaşma yoluna gidiyorlar. Bunlar tiyo olarak söylüyorum yani arkadaşlara inşallah böyle bir yolu denerler çıkmak için. Velhasılı bu arkadaşla yarım saat sohbet ettik. İşte ailesi dağılmış, çocuklarını zor görüyor, çocukların ihtiyaçlarını gideremediğini falan anlattı. Senin abla lafını keseceğim de şurayı açmak istiyorum. Bu yasa dışı bir iddia yeri var. Bunlar sayfadan oynatıyor, oynatan çocuk borçlanıyor. Borçlandıkça buna faiz biniyor ve o kişi tekrar tefeciyetiyle, faizciyetiyle bu adama yer açıyor. Evet. Bin lira daha oyna diyor. O bin lira ödeye ver. Sürekli kredi açıyor. Ta, Bu, bir güzel bir noktaya değindin abi. Bunu da çocuk böyle, böyle bir bataklığa Girmiş. Girmiş. Evet. Ben tamam, bunu bitireyim sonra tamam. bir noktaya değineceğim. Çocuk baktım çok çıkmaz da yani e, kendini de kapatmış ama ben elimden geldiği kadar anlattım. Vakit geçtikçe çocuğun borcu da artıyor değil mi? Tabii borcu artar abi. da çocuğu diyorlar değil mi abi? Bu iddia, bu iddia nasıl o. şu anda oynanıyor abi? Şu çocuğu bitireyim evet. müsaadenle. Olayı tam sonu ben buradan orada çorbacıdan sonra kalktım artık eve gitmem gerekti. Düzenli gittim de bir çorbacı. Bir ay geçmedi tekrar gittim çorbacıya. Benim, yani çok beni yıpratan bir şey oldu orada bir ay sonra çorbacıya çorba siparişimi verdim nasılsınız iyi misiniz falan dedim adam beni görünce dükkan sahibi abi dedi nasılsın iyiyim iddia middia oynuyor musun abi dedi yok dedim ben elhamdülillah bıraktım dedim hemen ardından dedi abi hatırlıyor musun o gün bir arkadaşla burada sohbet etmişti hatta çorbacının bir akrabası uzaktan bir akrabasıydı Evet abi hatırlıyorum inşallah bırakmıştır dedim abi dedi dün intihar etti Bunu dediği tabi, böyle bir şey için bir insanın canına kıyması, böyle bir duruma düşmesi çok acı. Tadımız tuzumuz kaçtı tabi. Yani i̇ddia intihara kadar. Zeni bu yaşadığın, duyduğun da çok var değil mi? Çok fazla abi. çok. İddianın şu, dedim ya az önce bir noktaya değineceğim. Şu anda iddia şöyle oynanıyor abi. Cebinde 5 kuruş yok. İddia oynatan biri var. Artık iddia şöyle. Lisede bile var. Yani lisede bir tane iddia oynatan diğer arkadaşın iddia oynatıyor. O şekilde düşün. Komisyon alıyor ama nasıl? Büyük bir tane kasa var. Diyor ki sana sayfa vereyim. Sen iddia oynat. Sana işte 10, %15 kayıp kaybedenlerin %15'i %10'u neyse rakam. Bir paraya anlaşıyorlar komisyona. Yani faizin başka boyutu bu da. Sen birileri kaybettikçe sana ben hani 10 bin lira mı oynattım bir haftada? Salıdan salıya bu çok önemli. Her salı hesap günüdür. Her pazartesi akşamı eşiniz dostunuz para arıyorsa sizi arıyor saçma sapan nedenlerle biri para istiyorsa bilin ki büyük olasılıkla böyle bir batağın içindedir. O arada. da diyordum. Eski dönemlerde benim salı günü telefonum susmazdı. Abi evet. borç mu verir misin? Borç verir misin? Borç, evet. borç Pazartesi Akşamı ve salı öğleden sonraya kadar. Çoğunun işte bir yakınının bir şeye ihtiyacı vardır. İşte bir günlüğüne Çocuğu hastalanır. Çocuğu hastadır. Bahane çok fazla. Yani saçma anlıyorsun ya saçma sapan bir şey ama. Biz de o, o batağın içinde olduğumuz için biz de salı günleri para arıyorduk. Ya da kasayı alıyorduk bir haftalık. Adama götürüp veriyorduk. Prestijimiz sarsılmasın diye. Yani demesinler Zeynel borcu var. Ödemedi. Hep yani toplumdaki konumu üstüne oynuyorlar zaten. İşte lise talebesi bile, ortaokul talebesi bile iddia oynatır halde şu anda abi. Yani olmayan, olmayan para... Oynatır. Olmayan paraya sana kredi açıyorlar. O da sana şey, işte 1000 lira mi limit açmışlar ona? 1000 lirayı sana 100 lira açıyor. Öğrencisin ne o, ne paran olacak? Sen, o çocuk 100 lira için cırmalıyor. O 100 lira için ödeyemiyor, oynuyor, bir daha kredi açıyorlar. Bir daha açıyorlar, bir ekün oluyor. 500 lira. 500 lira için o çocuk okul mokul zaten hak getire bitti. Düşünmesi imkansız. Aile, sosyal, saygı, maygı, öğretmen falan hiçbir şey. Ana baba kalmıyor. Baba para vermedi mi düşman, anne para vermedi mi düşman. Ya evden bir şey çalıyor, satıyor gidiyor. Ya telefonunu, ailesi telefonu onu satıyor. Bunlar da bitince işte kısa süreliğine, normalde bunun bir piyasası var, Paizli'nin. Yıllardır işte %10 diyelim. Bir paraya %10. Hep günlük çalışıyor bir de değil mi abi, bu faiz? Normalde aylık çalışır. Adetleri odur. Ama şeyde evet. iddiaya düştün mü abi? 500 lira borcum var? Diyor ki tamam %30'dan günlük çalışıyor. Yani, i̇mkanı ben yok çıkma, abi matematiğe imkans... vurduğunda toparlanmanın imkanı yok çıkış. yani. Bunun Olur. ana parayı faizini ödeyemezsin İrfan. Aynen. Gücü diyorlar evvel de da. Aynen başlıyor. Faizini ödemenin imkanı yok. Şu anda da durum bu abi. Daha da var. Dahası da var. Ah eee yani ben kız arkadaşını teklif edeni mi duymadım. Ne bileyim ya e, iddia oynayan kız kardeşlerimizin neler teklif ettiğini mi duymadım. Bir de kızlarda da var değil mi? Tabii abi? var. Şu anda her şey ya. iddia oynatan, benim tanıdığım iddia oynatan bayanlar var piyasada. Faiz para veren bayanlar var. Tefeyi de mi geçtiler? Tabii abi. Şu anda herkes hayatını, yani çok büyük bir çoğunluk, gençliğin büyük bir çoğunluğu ve o, o şeyden çıkıp hayata baş yani öğrencilik hayatına çıkıp şey hayata başlayan çoğu iddia faiz. Buradan hayatlarını en azından idame etmeye çalışıyorlar. Hafta sonları içki içmeye, yemek yemeye, yani bir e, mekanın mekanda oturup vakit geçireyim de. Gene toplumsal prestijim artsın diye yani beni görsünler. Sosyal medyada masayı çekip, kendini çekip gene güzeliz. Yani artık İş tamamen prestije girmiş. Bunun da hız şeyi parayla oluyor şu anda. Toplumda parayla oluyor. Bunun da en hızlı yolu işte 1 liran varsa bir kupon yapıp 3 lira yapayım. 3 lirayla artistik yapayım. Sonra yine aciz önemli değil. Kimse o üçüncü günü düşünmüyor. Yani insanın hırsını abi tahrik ederekten başta tatlı şekilde ağa düşürüyorlar. Sonra o örümcek ağına sinek dolanır dolanır dolanır dolanır. Değil mi? Çıkmaza düştü mü ya anneye babaya aykırı hareketler. Ya bahsettiğin gibi uygunsuz teklifler, abes. Ben şeyi duymuştum abi hani aile içi artık e, silah milah çekme işine dönmüş hani niye para vermiyorsun, evini saat, arabanı sat gibi. Çocuğun biri babasını vurmuş sitenin birinde. Aynı. Olay. E, durumları herhalde iyi bir arkadaştan işte, Değil mi abi? Yani çok erken durumları tuttum. çok iyi ama Hı? bu çukura düşünce işte eritiyor yani elde trilyon varsa trilyon gidiyor değil mi Zenil abi? Korkunç yani para, ben paraya, paranın hesabı olmayan bir aileden bahsediyorsun şu anda. Değil mi? Verdiğin Bak şu anda verdiğin örnek paranın hesabı yok. Evet. Yani düşün. Bur, burada bile bu noktaya geliniyor. Babasını vuruyor herhalde. Babası rahmetli oluyor. Allah Ölüyor Allah bir versin. de. Babası rahmetli oluyor. Yani iş bu boyutlara gidiyor hakikaten. Şey olarak abi, hani benzetme olarak herhalde bu kimyasal dediğimiz uyuşturucu tarzının aynen şey olmayan yani bir materyal Tabii. yok, havada bir şey. Zaten Al, para yok ya abi ortada. Ha? Yani tamamen havada dönüyor sadece birileri para alıyor. Ortada bir şey yok yani ben sana verdiğim yani. bir şey yok ki değil mi abi? Sen kafana göre oradan sana ortamda rakamlar yazıyorsun, şeyler seçiyorsun. E artık tutacak da alacağım da. Ama ben daha alan hani alan görmedim. Bak ben Mersin'i e, özledim, lafınızı böldüm. Uzun yıllardır bu işten çok paraya sahip olan üç kişi tanıdım. Üçü de mı abi. Üçü de ilk yapanlar hani benim oynadığım zaman da bana da teklif etmişti. Kıbrıs'tan kasa ol yani o bölgeye sen oynat. Allah nasip etmedi çok şükür. Hani o işlere girmedik. Giren arkadaşlarım oldu. 3 kişi. İsimlerini söylemeyeceğim ama bak üçünde şimdi sana müsa vaktimiz varsa. Bak var var var vaktimiz var abi. Şeyini anlatayım. Hayat hikayelerini anlatayım. Son 5 yıldan bahsediyorum. Hepsi trilyonluk oldular. Süreç kaç yıldır? On, son 10 yıl içinde gerçekleşiyor. Son 5 yılı son beş söylüyorum yıl. Hepsi... Trilyonluk oldular. Korkunç paralar. Yani masaya işte bir trilyon para geliyor maç esnasında. İşte öyle iddia oynatan insanlardan bahsediyorum. Şu anda birisi çok saçma yani normalde olayın içerine baktığın zaman olmayacak şekilde birisi onu vurdu öldü. Bir tanıdığım o da trilyonluk oynatıyordu. Çok güzel bir ailesi vardı. Yani çok, kendi çok seviyor. Severek yaşadı ailesi. Ailesi de aldı. İddiadan kaybetmeye başladı. Parası bitti. Şu İzmir'de ya da İstanbul'da birinin yanında şey konfeksiyon e, dikiş ne atölyede çalışıyor. Üçüncü şahasta şey uyuşturucuya düştü. Şu anda yani yaşıyor hala ama yaşıyor ama ölü. Yani kazanan hiç yok. Kasa kazanır da yalan. Ahiret bazında zaten herkes hep kaybetmiş durumdayız. Ben kendimi de katayım. Yani i̇nşallah Allah affeder. Ya onları kendimle aynı görüyorum. O yüzden dert dertlendim bu konuda. Yani uzun yıllardır vardı. Allah razı olsun sizden de. Yani şu anda durum çok vahim. Bizim ilk gündemimize şeyde girdi. Biz kral, bir de yanında bir arkadaş vardı. Yayla kral Doğu biz, Türk. Kral dediğimiz arkadaşı da ufak bir bahsedeyim ya. Kral dediğimiz arkadaş da <gülüyor> eski hayatında çok sıkıntılı bir arkadaş. Neyse ondan sonra şey yapıyor abi. Böyle tefe diyoruz, değil mi? Zeynep o faizle para veriyor, veriyor, veriyor. Ondan sonra diyor ki bu arkadaş. Herkese değil. Herkese değil. <gülüyor> on ya, onu da açıkla. Lan diyor ki lan bu tefede harammış diyor ya. Bu tefeyi bırakak diyor iddiaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu ahirette merak ediyorum açıkçası. Tefe'de kaca iddia düştüğü için hani Ehmet <gülüyor> <gülüyor> şey Üniversitesi yani Ondan sonra 3-4 yıldır hayalhanemle tanışıyor. Onların hepsini de bırakıyor hamdolsun. Şimdi Ama Tefe'yi şöyle var. yapıyor bak. Ya, ya şöyle Tefe'yi kötü iş yapan adamlara yapıyor. Tamam. Şimdi i̇şte <gülüyor> oraya, herkese yani. değil yani. Mesela falan. şeyi yok yani böyle e, fakir, fukara, garip, buraba yok. Sadece kötü iş yapan adamların ciğerini sökmek için yapıyor. Evet. Kötü diyor, iddiayı da o adamlara oynatıyor. Artık neye binaen yani bir şey oluyor abi. Yaylanen vesilesiyle hamdolsun hepsinden kurtuluyor. Biz onunla otururken yaylada onun yanındaki arkadaş anlatıyordu ya abi ben Facebook'tan bir sayfa açtım çok kazan nokta bilmem ne. Lan dedim gerçekten para gönderiyorlar mı dedim. Abi dedi bak yeminle söylüyorum dedi. Adam 600 lira gönderiyor bire 500 kupon oynatıyor. Ulan düşünüyor şunu demiyor adam diyor. Ulan 1'e 500 kuponu ben bulsam babamı satarım diyor çocuk yani. <gülüyor> Sonra biz bugün o gün sorduk hatta sen dedin ya ulan dedim bir gün benim adımla böyle bir sayfa açtılar fotoğrafımı koydular sen mi yaptın falan filan baya kızdık çocuğa espirisini Bize bizi takip eden kardeşlerden mesaj geliyor. Ya Mehmet abi bahis sitesi mi açtı? <gülüyor> arkadaş, nasıl olacak? Bir baktım abi işte iddiam falan benim de şöyle bir tane adam almış. Sarı gömleksin. Adama ki mesaj at diyor. Lan bak kardeş biz hakikaten bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz sen niye bizim fotoğrafı Abi bak vallahi kusura bakma haklısın diyor. Başka tamam. fotoğrafları koydum yemiyor diyor. Biz de photoshop yapmışız ben böyle parlıyorum abi bunu nurlu görüyorlar. <gülüyor> abi kaldıktı. Aradan bir iki ay geçti bir daha koymuş. Kardeş sen niye koyuyorsun bizim fotoğrafımızı? Abi vallahi yani size üzüldüm falan. Öbür fotoğrafa çevirdim İşler kesat gitti. Olmuyor. Bir daha kere O işi baktırdım. yapan arkadaşlarım var. Tamam. Dördüncü arkadaş da Mehmet Çöklü. Kralın yanındaki tokat tokatçı abi. O da facebook üzerinden böyle hmm. bir o da tövbe etmiş mi kardeşim. Şimdi kaça gitti adam benim resmimi takipçi görüyor. Takipçimize şöyle mesaj atıyor. Yavrum kuzum ben Mehmet evladımı evet. videolarını izledim. Bir de iddia sayfası varmış. Kurban olayım oğlum hasta göndersen 1'e 300 evet. yapar mı? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mehmet'in öyle bir imkanı olsa 4 katlıya niye sermaye? Yani? De, <gülüyor> değil de <mi>? de. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi vallahi dolandırıcılık yani <gülüyor> işini yapan, ümit dolandırıcılığı diyorum. Yapan hala aktif insanlar var. Nasıl anlıyorsun? Adam diyor ki abi diyor ben 3 aya diyor kralım. Nasıl kırarsın oğlum diyorum 3 aya? S senin diyorum daha söyleme sahip 200 lira borcun var. Yani abi çay, sen, çay, çay, çay borcun çay, var, var yani. Var var. Sen 3 aya nasıl kral olacaksın? Hangi ticaret yani söyle bize. Kral olacaksak düzgün bir işe yapalım. Biştirse prenses oluruz. Yani Öyle bir ya şey ya oluruz ya. yani. Ben oturuyoruz mesela sohbet ederken bir bakıyorsun pıt, pıt pıt pıt bir şeylere cevap veriyor. Dönüyor yandaki ne diyor ki bilen tabii onun da şeyi bilen. Ya diyor abi 500 daha geldi. Tezgahçı adamlar abi yani. Abi bir şey söyleyeyim mi? Üzücü tarafı insanlar bunlardan medet umuyor yani. 1'e 500 kupon ne demek ya? Başkan 1 lira koyuyorsun, 500 lira alıyorsun. Yani gerçek manada. Lan bir mantık çalışır. Adam arabasını, evini, mahalleyi satar, oraya yatırır yani. Böbrek böbrek satar. Aynen. Aynen. Ben şunu da tahmin ediyorum. Şimdi mesela özellikle bir insanın akşam bir yerde vakit geçirebilmesi, bir çay içip sohbet edebilmesi önemli bir psikoloji bence. Yani bir ay boyunca ben evde boş dursam benim psikolojim bozulur abi. Bir süre sonra deliye çalarım herhalde. Şimdi Şimdi genç bir arkadaşa bakıyorsun, e, imkan olarak dar, e, kalbini, ruhunu da bir hakikatle doyurabilse belki, değil mi abi hakikatvari bir sohbet, mesela biz, biz seninle ufakken abi gidip böyle hangi kafeye otursak açıp Kur'an'la hakikatle ilgili bir şey oturuyorduk, Aynen. okuyorduk değil mi? Hatta şu. Bir tane İrfanla sürekli kafeye gidiyorduk bir gün baktık gece böyle basaltılan bir şeyler var meğer kumarhaneye bir şey yapacağız biz açacağız biz da ders yapıyoruz İrfan'la şu ayeti gördüm şu ayeti gördüm Meğer bir baktık ulan dedik kardeş sahibi de tanıdık da. dedik lan kardeş bu ne oluyor böyle yani gecenin köründe altlarında üstten falan dedi abi yani bir saatten sonra mecbur yolumuza bakıyorum ee... e, kumarhane kumarhane de şey anlatıyoruz bir ay böyle Resulullah'ı gördün mü falan diye yani böyle şey anlatıyoruz kumarhane de İki sene sonra yıktık abi ha, İki sene sonra yıktık Uyanık insanlar mısınız maşallah Bekarlık kumarhane de abi. Şimdi Zeynel abi o boş vakit geçirebilme kısmı çok ehemmiyeti geliyor bana. İnsan boş vakit geçirebilmek adına bu vaktini yani kendine göre kaliteli yapabilmek adına cebinde de imkanı yoksa kendisinin de kalitesini rahat bozabilecek kalitesizlikte bir insansa mesela bir dal sigara için bir çay ısmarlasın diye o adama uyabiliyor. Aynen öyle. Ve o adama baktığında o adam iddianın içine girmişse iddiaya girebiliyor. O adam ben bugün mesela gençken spor yapıyordum. Bugün düşündüm dedim ki ya ben nasıl başladım buna? Bizim çocukluk arkadaşımız bana vesile oldu. Ona dedim hak kademinde insan Arkadaşına bakarak onu taklit ediyor. Şimdi mesela biz hayalhanemde bir 4 katlı gençlik merkezli bir duamız var Zenil biliyorsun. Burada en önemli olaylardan biri de şu, bir çocuk Birilerinin yanında vakit geçirebilmek için iradesini ipoteklemesin. Cebinde bir şey olmasa da gelip bir çayını içip evine dönebilsin. Yani çünkü vakit çok geçirme şükür. kısmı çok ehemmiyetli bir şey. Çünkü benim sosyal hayatım da var. Yani benim bütün hayatım seccadenin üzerinde geçmiyor. Zeynel abi benim kafe hayatım da var. Ben bir yerde yemek de yiyorum. Ben alışverişe de gidiyorum. Ama ben kafede senin yanına geliyorum. Gene bu işleri konuşuyoruz. E bir kıyafet almaya gittiğimde Yunus'la İrfan'la gidiyorum. Gene yolda ya baba namaz evet. vaktini hesaplayalım diye biri hatırlatabiliyor. Yani etrafındaki insanların radyoaktif akımı gerçekten seni de Hı. Hiç sürüklüyor. Doğru. Bu cihette ben bunu bir etken görüyorum. İkinci bir cihet daha var Zeynel abi benim çok gönlümü acıtan. İslam'da abi Bediüzzaman Hazretleri söylüyor biliyorsun. Es sebebükel faiz diye bir sır var. Sebep olan yapan gibidir demek. Şimdi mesela e, bugün İrfan bana vesile olsa ben de sana vesile olsam sen ne yapsan İrfana da sevap geliyor. Böyle bir şirketi maneviye var İslam'da. Şimdi abi bu işin temeline baktığımda beni geçen gün işte kaçıncı gibi onları bilmiyorum. Bir futbolcu kardeşim var beni aradı. Dedi ki abi dedi bizim takımın son maçı dedi. Filan kes küme dişecekmiş. Bizim her birimize ama bir rakamlar teklendi etmişler Zeynel abi. Ben nasıl söyleyeyim? Senelik ee, maaşı yani. Çok daha yüksek ağabey. yani evini, arabanı, yazdığını bitirebilirsin rakamla. Kardeş de abi bizi iki yıl önce buluyor. Allah razı olsun. Bir de şurası önemli. Bizi buluyor sadece bizi sevmiyor. Namazları maşallah eksiksiz. Günlük okumaları eksiksiz. Evradı, Kur'an'ı eksiksiz. Yani sadece bizi sevmiyor. Olayı da anlayıp, olayın özüne değinmeye çalışıyor. Abi çocuk aradı, böyle böyle bir de sıkıştırmışlar. Takımda dışlamışlar adamı ya. Demiş ki ya hoca Öyle sen abi. namaz kılmıyor musun? Demiş, bana bunu teklif ediyorsun. Tamam ben buluyorsam sen al parayı bana ver. Bari günah bana gelsin demiş yani Vallahi neymiş sizin aklınıza tükettik. Nasıl bir mantık bu? Zeynel abi, ardından e, bizim yine bir kafede tanıdığımız bir kardeşimiz var. O kardeşimiz de eski futbol ho, ho, taraftar mı deniyor abi ona? Terimüncü. Önce. Terim terim terim önce. Diyor ki, abi biz bir futbolda otobüste gider bir köşede inerdik diyor. İndiğimiz benzinlikte market falan talan eder. Yani çalar. Tabi tabi hiç. Mahvederdik diyor ki <gülüyor> <gülüyor> Zeynel abi bu bir silsile, fasit daire. Yani baktığımda hakikaten o sebebi sebebü sebep olan yapan gibi de e, o yüzden demek ki bu sistemde de bir problem var. Mesela bir insan futbol oynasa, spor yapsa bence çok güzel bir şey. Vücudunun bedeni, sağlığı için. Doğru. Ama e, derine daldığında Zeynel abi, Hı. hatta ufak bir çocuğun videosu var. Abi çocuk yani ne diyeyim Avustralya 3. Lig'den bir takım söylüyor onları söylüyor. Evet futbolla ne kadar alakalı mısın? Çok seviyorum futbolu. Ne kadar seviyorsun? Ya -"Binlerce bütün, ligleri, bütün liglerden benim takımım var yani. Yok, çok seviyorum." Çok yani. -"Evet." Yani -"Hangi ligler? Mesela Almanya liginden takım var mı?" -"1-2 var abi." -"1-2." -"Evet." -"Birincilikten kim?" -"Bayern Mini." -"2?" Mi -"1860 Mini." -"Lüksemburt." -"Tobol." -"Avustralya 2." -"Avustralya 2 mi?" -"Evet." Ş -"Avustralya 2'ye Fisviyena var." -"İngiltere Championship." Cardiff var." -"İngiltere 2. lig." -"Krevy Alexander." Almanya Bundesliga Bayern Münih. Almanya 2. Lig. Aachen. Fransa Ligi. Saint-Étienne. Fransa 3. Lig. Kangnes. İtalya Serie B. Ascoli. İspanya La Liga. Barcelona. İkincilikten. Vallicano. Hollanda ikincilikten. Benboş. Belçika Ligi. Genk. 18'den. Belçika. Rusya'dan. Zenit. Brezilya ikincilikten. Botafogo. Kazakistan. Tobol. Japonya'nın takımını biliyor musun sen için? abi. Marisi. Kavsaki. Bu ne ya? Danimarka ikincilik. Vecle. Norveç bir. R Viking. Yunanistan ikincilik. Larissa. İskoçya Premier. Bir mi iki mi? Bir. Livingston. Üçüncülik var mı İskoçya'da? Glydebank. O da mı var ya? Aynen. Türksel Süper Lig'de? Var abi. Var. Fenerbahçe. Peki Bankasya'da? Var abi. Bolu Spor. İkincilik? İkincilik Göztepe. Üçüncülik? Alibeyköy. Dördüncülik? Oyak Reynolds. İkincilik Amatör Ligi. Aydın 1860 Spor. İkincilik Amatör. Zonguldak Spor abi. Bir soru daha geliyor. Irak liginden takım biliyor musun? Var abi. Al-Şam. Bu ne? Ya, o da mı var? <gülüyor> evet abi. Arjantin? Var abi. Interventiente. Meksika? Chicago. Ukrayna? Puma Ukrayna mı abi? Zaman evet. okey. İsveç. İsveç. İsviç, İsveç İsveç mi abi? Bir iki de var. Hadi biri söyle bu kolay olsun. Mal mı abi? Mal mı? İrlanda'dan var mı? Var abi. Kim? Setpad. Peki Romanya? Var abi. Nam-ı tamam, Mikreş. Beyaz Rusya. Bate Ya ben sana sabah kadar saysam sen cevap vereceksin yani. Evet abi. Nereden geliyor canım. bu merak? Çok seviyorum abi futbolu. Ondan. O Futbol seviyorsun. Çok tatkip ediyorum. E biz bugün bu kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyoruz. Allah Azze ve Celle ile ilgili bilgimiz yok. Ya bugün desek ki yol haritamız Kur'an-ı Kerim ile ilgili. Sana yol haritası olan 10 tane ayet söyler misin desek bunları bilemeyeceğiz. Bu yüzden asıl konuyu şuraya da bağlıyoruz Enir abi. Katılıp katılmadığını da söylesene Zahmet. Şimdi bizim fıtratımızda bir tutku var abi. Doğru mudur? Doğru Hesap makinasının fıtratında toplama çıkarma var gibi bizde bir tutku var. Bu tutku abi kimisine bakıyorsun mesela özellikle üniversitede çok gözleniyor bu. Arabaya dönüşüyor. Adam araba cantından şeyi çıkarıyor değil mi abi? Tarihçesini çıkarıyor. Aynen. Birisinde bakıyorsun abi müziğe dönüşüyor. Adam gitar için ölürüm ben diyor. Mesela bir tane bir programda izlemiştim. Şevlen Ferah ben sana tapıyorum senin işin yaratıldım mesela. Böyle cümleler yani değil mi abi? Tutkusu oraya sevk oluyor. Fıtratta bu var çünkü kullanmak zorunda. Birisinde bakıyorsun abi kitap okumak artık onun tutkusu olmuş bir entelektüel bir o var. Mesela bazılarında sessizlik tutkudur ve o tutku daha derindir. O insan herkesle konuşmaz ama konuştuğu kişinin içini bir delersin abi. Harry Potter'ın romanı çıkar adamın içinden. Şimdi bizim fıtratı, kimisi affedersin abi karşı cinse tutkuludur ve ee, özür diliyorum, yanama olur, laçka olur. Evlenene kadar vücudunu, ruhunu o kadar deforme eder ki evlenince eşinden lezzet alamaz hale gelir. Doğru mu Zener abi? birçok sebebi yani. çok rahat boşanıyorlar. Neden? Eski tecrübe çok çünkü. Şimdi Zener abi insanın fıtratında bir mecbur bir tutku var değil mi? Böyle bir yaratılışımız var. Abi. Mesela elim olduğu gibi bu maddi bir organ, manevi latifelerimizde, ruhumuzda da böyle bir algoritma yazılı tutku değil. <gülüyor> Buradan anlıyorum ki biz bu tutkumuzu doyurmak zorundayız arkadaş. Bu doyurmayı Kur'ani bir dairede, hakikat dairesinde, bu arada şurada güzel dostlarla çay içmeyi de kastediyorum. Dedim ya sosyal hayatta evet. bütün hayatım secdede geçmiyoruz Enel abi yani sosyal hayatım da var. Ama bunun helal dairesi olmak zorunda yani bir haddi, bir sınırı olmak zorunda. Şimdi ben şunu anlıyorum. İnsanın fıtratında Sinni Bulu'ya gelene kadar Rabbini tanımayla ilgili bir algoritma yazılı. Doğru mu? Doğru. Eğer insan bunu kirletmediği müddetçe, mesela Kur'an'da İbrahim kısasında da bunu değil mi? Güneş'e baktım, diyor olmadı. Ay'a baktım, yıldız'a baktım. Ben batıp gidenleri sevmem. Mutlaka bu kainatı halk eden bir yaratıcı olması lazım. Ben i̇man evet. ettim yani. Çok muazzam bir sıralama var. Bu aynı tutku bizde de var. Sağ sola baksak abi. Mesela ben ilk İslam'ı tanımama bakıyorum. Dedim ki ya bu dünyanın 1.300.000 katı 1, büyüklüğünde güneşi buraya koyan benden bir şey ister. Bak vallahi bu kadar basit adımlar attım Zeynel ağabey. Dedim yani kabirde ailem beni şu an anlamasa bile kabirde yardımları yok. Ben usul usul Rabbimi dinlemem lazım gibi. İnan böyle ufak adımlar attım İrfan tutku varsa ve fıtratımızı bozmadığımız müddetçe biz hakikate kendimizi sevk etmek zorundayız. Ve şunu anlıyorum. İnsanın fıtratı bir kez döner, o da hakikate döner. Geri kalan bütün dönüşler dönekliye gidiyor sanki Zeynel abi. Ya, evet, evet. Ve insanın o, hayatını da sanki mahvediyor. Bir süre sonra Allah olgusu, peygamber sünneti bunlar ortadan çıkıyor ve dediğin kelime çok önemli. Prestij için. Şimdi insan sadece prestiji burada dinleyince son model araba zannedebiliyor. Öyle değil. 3 arkadaşımla gelip şu mekan sahibini tanıyorsan prestij oluyor. Tamam o mekan sahibi kardeşim sana bir çeylesin diyorsa, yani o ergen genç için prestij oluyor ve adam bunun için iddiaya bahise düşüyor. Zeynep abi değil Doğru. mi? Ben Doğru. Yanlış anlamadım Doğru. değil mi? Yani olayın hastalığı bu arada bu arada e, şu an e, mesela bizim çok yakın bir arkadaşımız var. Bu arkadaş hayalhanemi tanıdığı esnada nasıl olduğunu bilmiyorum nasıl çekildiğinde bankadan 10.000 kredi çekerek e, hala da oynuyor ve hayale geldikten bir süre sonra bunlar kurtulduğunu geçenlerde söyledi bize. Şimdi Zeynep abi anladığımız bir insanın hayatı hakikatle tanışmıyorsa, bir gayeye hayali, mezkuresi düşüncesi ülküsü yoksa bu insanın. Ya ben evet ahiretim var, kabrim var gibi düşünmüyorsa bu adam bir boşluğa düşüyor. ve bunu boşluğu prestijle dolduruyor. da tatmin edilemiyor, değil mi? Halbuki gün ne diyor ayette? Ancak Allah'ı anmakla o kalpleriniz mutmain olabilir diyor. Ama Allah'ı anmıyorum O zaman ne yapacağım? Haram sevda o bu. Bunlar için ne lazım? Para, para var mı yok? Sanal para lazım, iddia. İddiadan Tefeye, tefeden Allah göstermesin intihar. Aynen abi. Her şeye. Her şeye. Bunlar sebepleri oluyor Zeynel abi. Senin çözüm planını ben bir daha dinlemek istiyorum bu arkadaşlar için. Bir de eklemek istediğim bir şey varsa onu da dinlemek istiyorum. Ondan sonra yavaş yavaş bitirelim istersen. Abi Allah razı olsun. Çözüm planı ben kendi çözümümü Allah bana nasip ettiği şeyi anlatayım. Kabullenmek abi. Kaybettim demek. Kaybettim demek. Bu parayı kabullenip gerekli yerlerde konuşup yani ben demiyorum ki hani çek şey at kaybol sosyal hayattan da kaybol, ...olduğun yaşantıdan da git değil. değil. kabullen rakam neyse hiç rakamın önemi yok. Al karşına konuş. Diye ki ben bunu bırakıyorum bu borcu. Şöyle şöyle şöyle ödeyeceğim. Bir uzlaşma yoluna hani bankalarda da var ödeyi borcunu ödemeyen gidiyor sonra anlaşmaya varıyor işte bu indirim falan taksit yapıyorlar. Bir aynı sistem yapıp tamamen o an o dakika o saniye. ...kabul ettiği dakika kesip bırakıp hayatına o gün yeniden doğmuş gibi çabalayarak devam etmek. Zeynel abi, umarım bu işi sadece oynayan değil, oynatan insanlar da bu videoyu dinleyerek... ...ne kadar büyük bir vebali altından kalkamayacağını hesap edip bence büyük tövbelerle bu işten dönerler. Daha öl ölmedik, onlar da ölmedi. Tövbe kapısı açıktık. açık. abi. Onlar için de açık. Oynayan, oynayan, oynayan da ne için? Umut açık. olan şeylerden biri. He şuraya, şuraya da gireyim abi. Benim bir çıkış kapım vardı abi o zaman. Şimdi o düşününce anladım yıllar sonra. O kadar şeyin içinde, pisliğin içinde, haramın içinde her şeyi yapıyorduk ama hani hep derim, derim ya cumadan cumaya Müslüman. Yani bir Allah'ın varlığına iman etmiştim. Hissediyordum yani bir, bir bir şey beni yarattı diyordum yani içime kodlanmış bu. Bunu hissedip cumadan cumaya camiye gidiyordum. Sizinle tanışma sebebim de o cumalardan biri zaten. Kart abi. Cuma çıkışı. Birisi bana bir kart uzattı. Cebime koydum. Ee, sonra iş yerime gittim. Bilgisayar başına belki gene iddiaya bakıyorumdur. Sonra durdurdum. Geldim gittim. Bir baktım. işte e, kartı da ceplerimi hep boşaltma uyumum vardır. masada Böyle bilgisayar üstüne köşesine koymuşum. Yani lazım olur diye bilmiyorum. Ne olduğunu belki toptancı numarasıdır falan diye. İnternette gezerken işte hayalhanem, Mehmet Yıldız, Risale mi? Derken bir baktım. Mehmet Yıldız'ın videolarını izliyorum. Tanımıyorum ama Mehmet Yıldız falan kim. Ama, ama dikkatimi çekti. Bir video izledim. ikinciyi izledim. üçüncüyi izledim. Ya dedim ne güzel. Hakikatten bahsediyor. Ondan sonra müşteri geldi. Ekranı dondurdum. Dedim açır mı? Hemen müşteriyle ilgilendim. Geri bir geldim abi. Ekranda şöyle bir, bir genç duruyor. Zayıf. Kar, sonra karta baktım. Kartta böyle bir şey. Aa dedim. Aynı kişi. Mehmet bir baktım hayal annem. Aa dedim Mersin'deymiş. Ondan sonra ilk hayale geldiğim gün işte telefon ettim. Hemen aradım. 15 15 dakika o olaydan 15 dakika sonra hayal anneme geldim abi. Kapıdan girdim elhamdülillah. Bir tane koca kafalı bir adam. <gülüyor> kenarda, kenarda oturuyor abi. Hangi bir kafası var. <gülüyor> bir, bilgisayarda bir şeyler yapıyor. Bir iki tane tanıdığım var. Arkadaş da vardı içeride. Karşı, beni görünce zaten şaşırdılar. Abi senin ne işin var burada dediler. İrfan da beni, beni böyle kesiyor. Hoş geldin falan dedi. Sonra biraz sohbet falan bir, bir baktım. Allah sizden razı olsun. Hayatımda birçok şeyi görmeme, idrak etmeme sebep oldunuz. Allah razı olsun. Şimdi konuşunca abi o günler yaşa, yaşıyor insan ya. Yani. O stres inanamazsın ya. Adam al... Ben ha, bir takıma küstüm ya. Ben iddiaya küstüm yani bir ara. oynadım oynadığım zaman iddiaya küstüm. Niye? Bir kupon yapmışım abi. Destan gibi. Mükemmel. Güzel. Yani bir araba parası kazanıyorum. İki saatte bir araba parası kazanacağım. Bir, ma üç ma bir maçım geldi. ikinci maçım geldi. Tuttu. Üçüncü maç abi. İsim verebilirim değil mi abi? Onlar zaten şeyi yok. Torres. Unutmuyorum abi. <gülüyor> hani, saniye saniye yaşıyorlar diyorlar ya. Doğru abi. Her şey buraya işleniyor. Çünkü bütün... Bütün sanki yaradılış gayen oymuş gibi onu öğrenmen lazım, onu takip etmen lazım ya yani santim santim. Torres kaleci falan da geçiyor, kale boş, yani gol kralı adam bir vurdu avuta. İzleye şey diyorlar, Los, sen de buradayım. <gülüyor> büyük ihtimalle. Abi Torres boş kaleyi attılar zaten. <gülüyor> Youtube'da şey oldu adam ya, yani fenomen, fenomen oldu Torres. Bu golden sonra da bu kaçırdığı golden sonra daha çok tanır oldu yani. <gülüyor> öyle abi ya, yani. bu öyle bir bataklık ki. Her şeyini alıyor. Ahiretini bile alıyor. Yani ömrün gidiyor. Farkında olmuyorsun abi. 90'lar dakikadan bir ömrü kaybediyorsun abi işte. Maalesef. Aynen öyle. 90'lar dakikadan bravo. Onu da bırak. Sıradaki gol diye bir şey var. Onda bile ömrün gidiyor yani. Abi Allah giren herkese zihin açıklığı versin önce. Ondan sonra yüreğine ferahlık versin. İnşallah ilk ele de böyle bıçak gibi kesim atabilirler. Amin. Amin inşallah. Bu da dua sordun inşallah. Allah razı olsun. Sizden de abicim. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah.